Merhaba su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta geçen hafta iki bakan arasında su üzerine bir tartışma yaşandı. Ondan bahsedeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 94. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda e, enerji ve tabii kaynaklar bakanı Taner Yıldız konuştu. Ve dedi ki kuraklık nedeniyle elektrik ithal etmeyi düşünüyoruz. Onun hemen ardından da e, Orman ve Su İşleri Bakanı buna cevap olarak dedi ki kuraklık diye bir sıkıntımız yok. Yani böyle söyleyerek kuraklık iddiasını bir anlamda yalanlamış oldu. E, yine CHP mecliste hanginize inanalım diye bir soru önergesi verdi. Bunun ardından hani var mı yok mu gibisinden. Bakan Yıldız'ın açıklaması ise şöyle oldu. Aslında ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz dedi. Bu durumdan ne anlıyoruz şu anda? Evet. <gülüyor> <Hiç. gülüyor> Ama e, Veysel Eroğlu'nun yaptığı açıklama yani sıkıntı yok. Olun açıklamasına ilişkin olarak verileri arka arkaya sıralamaya başlayalım. Evet, Değil aynen mi? Aynen öyle. E, i̇lk yanıt Veysel Eroğlu'na gelsin. Sonradan ikisi de aynı şeyi söylüyor diyeceğiz biz de sonuç itibariyle ama şimdi e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı standart yağış indeksine göre son üç aylık dönemde Türkiye'nin yüzde yirmi yüzde 21.4'lük bölümü hafif kurak yüzde 27'lik bölümü orta kurak yüzde 9.3lük bölümü şiddetli kurak yüzde 8'lik bölümü çok şiddetli kurak ve yüzde 3.1lik bölümü de olağanüstü kurak iklim şartları yaşıyor deniyor Hı -hı. Evet yani bu resmi rakamlara göre ülkenin yüzde 688 lik bölümü hafiften olağanüstü seviyeye kadar, değişen bir yelpazede kuraklığın hmm. etkisi altında olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi resmi rakamlara bakıyoruz. Yine devam edelim resmi rakamlarla. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gıda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait e, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün ortak hazırladıkları bir e, verim tahmin e, tahmin bülteni var. Ona göre ise 1 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ülke genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre %28.1 oranında azalmış. Yine geçtiğimiz yılla kıyaslandığında ise azalma neredeyse %38 civarında. Özellikle kış aylarında beklenen yağışın gelmemesi tabii buğday rekoltesinde önemli bir düşüş olacağında da habercisi oluyor. Bunu hı hı. öyle yorumlamak lazım. Ülke genelinde buğday üretiminde beklenen verim kaybı şu an için %10.8. Raporda şöyle devam ediyor. Ülke, şey, şehirler bazında baktığımızda. Konya'da yüzde 32, Eskişehir'de yüzde 34 ve Kilis'te yüzde 64 verim kaybı olacakmış. Bu kaybın daha büyümemesi için de Mayıs ayının normallerin çok üzerinde yağış olması gerekiyor ki yani öyle bir şey olmasın. Yani yağışın evet. normal seviyede gerçekleşiyor olması gerekiyor Mayıs ayı içerisinde hı hı. ki hı. bu kayıp miktarı durdurulabilsin evet. deniliyor. Hı hı. Yani şimdi bu ilk veriydi kuraklıkla ilgili ama aynı zamanda kuraklığı kendini içme suyu barajlarındaki doluk seviyesiyle de gösteriyor. Yine İSKİ'nin verilerine göre 29 Nisan tarihi itibariyle İstanbul'daki barajların doluk oranı sadece yüzde 30.52 olarak Hı. ölçülmüş. Ee, yani büyük bir şehirde yaşıyoruz. Nüfusu e, 14 Milyonun? 17 milyon mu? Öyle bir evet, şey herhalde. Resmi rakamlara göre 14 milyonun üzerinde Evet. E, ve İstanbul'un e, her gün e, yine açıklanmıştı bu. E, 2 milyon 491 bin, e, bin metre küp içme suyu tükettiği ifade ediliyor. E, Halihazırda 17826 kilometre içme suyu şebekesi ve... E, Atık su şebekesi e, döşendiği iddia ediliyor. Ya yani iddia ediliyor değil böyle bir şeyi hı hı, var. Evet. Yani sonuçta çok büyük bir yatırım yapıldığı söyleniyor İstanbul hı. için. E, şebeke altyapı hizmetleri açısından e, hatta İSK'nin web sitesinde toplamda dünyanın çevresine yakın bir şebeke uzunluğu mevcut deniliyor. Ama bu şebekeden akacak hı. su miktarı az önce verdiğimiz evet, miktarlar onda yok. yok onda bir değişiklik yok yüzde otuz. Civarında. Evet yani şimdi bu e, sayılarla rakamlarla çok e, övünüyorlar bazen yani isterse iki katı üç katı uzunluğunda şebeke olsun içinden su akmadıktan sonra yağış olmadıktan sonra isterse on kat daha barajımız olsun on, bunların içi suyla dolmadıktan sonra bir anlamı yok e, barajların doluluk seviyesine baktık İstanbul'daki 14 Nisan'dan bu yana düşüşte. Nisan ayına baktığımızda doluluk oranı geçen sene yüzde 91.17'ymiş, bu sene yüzde 30.66 yani geçen senenin üçte biri kadar suyumuz var ee, koca İstanbul için ve bu yaz artık susuzluk bir ihtimal olmaktan çoktan çıktığı bir an meselesi artık zamanlama meselesi. Yani 15 Nisan'da yüzde 32.95miş. Yani 133 diyelim. Bir beş gün sonrasına bakalım, 20 Nisan'da yüzde %32 32.01'e inmiş. Evet. Ee, yine 25 beş gün sonrası, 25 Nisan'a bakalım, yüzde %31 31.14'e inmiş. Hı -hı. 29 Nisan'da ise yüzde 30.52'ye inmiş. Evet. Daha bir genel tabloya bakabiliriz. Hı -hı. Bugün tablolarımız Tablolar elinde mevcut. Duruyor. Son 10 yıllık verilere baktığımız zaman yine İSKİ'nin web sitesinden çıkardığımız grafiğe baktığımızda görüyoruz ki 2005'ten 2014'e kadar her yılın İstanbul'daki bütün barajların seviyeleri e, konulmuş. 2005'te %90.07 iken 2014'te %30.52 az önce söylediğimiz veri hı hı. çok büyük bir düşüş var. Şey yani. e, hatırlarsanız 2007-2008 yıllarında yine hı hı. kuraklık vardı. O dönemdeki barajların doluluk oranlarına bakıyoruz 2007 yılında yüzde 50.05 2008 yılında yüzde 42.9 evet. Yani bu kuraklık döneminde önemli olduğunu söylemek lazım 2007 evet. ve 2008 yıllarında yaşanan ondan daha da düşük bir seviyede şu anda barajlardaki seviye su seviyesi Hı -hı. zaten diğer programlarımızda da sık sık dile getiriyoruz Hani bu kurak dönemlerin aşırı kurak dönemlerin arası sadece kısalmakla kalmıyor şiddetleri de artıyor diye bunu hı hı. daha önceden de belirtmiştik bu grafikte de çok net bir şekilde ortada. sanırsak e, Veysel Eroğluna e, yanıt yanıtımız netleşti verilmiştir <gülüyor> yani kuraklık yok diyemeyiz kuraklık var su sıkıntısı hı hı. var şimdi Taner Yıldız'a geçelim e, ona Cevap vereceğiz <gülüyor> diyelim <gülüyor> ee, daha çok HES yapalım diyen Taner Yıldız'a ee, onu da aslında yine bir e, veriyle mi başlayalım? Evet ee, toprak su ve enerji çalışma grubunun verilerine bakalım ee, 28 Nisan itibariyle enerji barajlarındaki doluk oranları %51 seviyesinde evet. e, olduğu söyleniyor. Ee, ...enerji üretiminde kullanılan bu barajların geçen sene bugünlerdeki doluluk oranı yüzde yetmiş dört'tü. Yani geçtiğimiz seneye göre yüzde otuz bir azalmış. Evet. Şimdi Taner Yıldız diyor ki e, daha çok baraj ve HES yapalım diyor. Evet. Ama eldeki mevcut baraj ve HES'leri çalıştıracak e, su kapasitesinde bir düşüş var. Evet. Evet. Yani su olmadıktan sonra bu barajlar nasıl, bu HES'ler nasıl çalışacak? Hatta daha da ileriye götürdü e, Taner Yıldız söylemini. Şöyle diyor. Geçtiğimiz günlerde Orman Bakanlığı'na şöyle bir e, şeyde bulunmuşlar. Hani e, ne derin, denir ona? Böyle bir bildirimde bulunmuşlar. Demişler ki orman, milli park gibi birçok isimle korunan alanların sayılarının hızla artması yatırımların ve ekonominin önünü kesiyor. Bunları artık sınırlayın diye çağrıda bulunmuşlar. Bunu daha önceden de yapmışlar. Ee, o zaman da işte şey Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteriş Yarı 2012'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na şöyle bir görüş yazısında bulunmuş. Çok fazla alanın korunduğunu söylüyorlar. Çok fazla korunma alanı ilan edildiğini söylüyorlar. Her geçen gün sayıların artırıldığını vurguluyorlar ve bunun ülke kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının önünde bir engel olduğunu belirtiyorlar yani sanki çok fazla bizim ormanımız varmış gibi korunan alanımız varmış gibi zaten yüzde4 falan ülke toplu Evet yüzdeör e, sulak alanları geçen programlarda bahsetmiştik sulak alanların Türkiye yüz ölçümünü hmm. korunan sulak alanların e, hesapladığımızda Türkiye yüz ölçümünü yüzde birine denk geliyordu e, koruma altındaki alanlar diye baktığımızda ise Türkiye'nin yine hmm. yüzde e, yüz ölçümünün yüzde dör'üne denk geliyordu evet. Ee, ...dünya ortalaması... ...yüzde on iki. On iki gibi Hı, bir şey onun yani. Onun üçte biri kadar yani bizdeki. Aynen öyle yani Hı. zaten çok az miktarda alan korunuyor... ...ama e, tam da bu işlerin neoliberal politikaların yaptığı şey... E, ...açın bu alanları, korunan alanları... E, boşa kalıyor, şey, boşa duruyor burada. Evet, yani. yani piyasa koşullarını, kullanım koşullarını açmanız gerekir... Hı. ...ki e, biz daha fazla... Enerji üretebilelim e, diyorlar. E, bu enerjiden de e, kimlerin faydalandığı çok açık. Bu hı. anlamıyla şimdi e, hı hı. nereye geçelim diye bakıyorum. Ben bir ara versek aslında. Tamam. Ya, müzikle bir ara verelim. Şimdi Albert Hammond'dan dinliyoruz. Rio de Amor. Su hakkında Taner Yıldız'la yani e, Enerji Bakanımız'a geçen haftaki yaptığı ve bu hafta söylediği e, söylemlerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Dedi ki daha fazla HES lazım, çok fazla milli park var, Bunları, e, bunlar bizim ekonomik kalkınmamızın önünü kesiyor dedi. Oradan devam edelim. Evet, koruma <gülüyor> alanlarını <gülüyor> sınırlandırmak gerekir evet. dedi. Koruma alanlarını arttırmak değil, sınırlandırmak gerekir dedi. Hı -hı. Daha fazla HES ve baraj e, yapımı içinde tabii ki e, sadece bu sınırlandırmaları kaldırmıyorlar. Aynı zamanda teşvikler de veriliyor Hı -hı. bu şirketlere. E, Ekonomi Bakanlığı'nın Şubat ayında e, bir verisi var. Şubat ayında sabit yatırım tutarı 5 milyar 696 milyon lirayı bulan e, 249 yatırıma teşvik belgesi düzenlenmiş. Hı. En yüksek başvurular HES altın e, arama ve ilaç lastik sektörlerinde gerçekleştirilmiş. E, şimdi bu teşvik belgeleri ne diye bakabiliriz öncelikli olarak? Ne işe yarıyor? E, nasıl bir e, avantaj sağlıyor yatırımcalara? Evet. Evet, yatırım teşvik belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek için istihdam yaratmak için, uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi anlamına geliyor. Yani Aslında onun için burada kamu biber... çıkarı gözetilerek yapılsa bu işler, Hı. bizim Hı. anladığımız anlamda kamu çıkarı, şimdi <gülüyor> birazdan söyleriz. Ee, anlamlı Hı. bir şey, yani diğer bir sektörü değil de işte sizin e, avantajlı gördüğünüz bir sektörün Hı. gelişmesi için e, teşvikte bulunuyorsunuz. Anlamlı bir şey bu e, ekonomik düzenleme içerisinde. Şimdi bunun içerisinde en fazla neye vermişler? E, HES'lere vermişler, altın aramacılığına vermişler. Hı -hı. E, enerji projelerine. Enerji genellikle. projelerine vermişler Hı -hı. genellikle. Şimdi Hı -hı. verilirken de örneğin e, şu şeyler e, söylenmiş denmiş ki bu yatırım başvurularında aslında 6.869 kişinin istihdamı sağlanacak. Hedeflenmekte denmiş. Evet. Şimdi iki tane HES şey var bu yatırımların içerisinde teşvik belgesi verilen x de büyük yani bu yatırımların beşte ikisini oluşturuyor evet. biri Erzincan'da biri de Siirt'te evet. Erzincan'daki 75 kişiye istihdam sağlayacak diyor hani Siirt'teki de onun iki katı büyüklüğünde bir proje olduğu için Onu da biz evet. şey belirtmemişler sayı 150 hı hı. kişi olsa dedik yani 200 civarında kişi 200 <gülüyor> 250 kişi kadar bir istihdama yol açacağı söyleniyor iki projenin Başta ise bu toplam projelin 6869 kişiye istihdam yaratacağı söyleniyordu. Kalanı hı hı. hepsi altın madenciliğinde midir acaba diye soruyoruz. Çok büyük bir ihtimalle değil öyle bir Değildir şey. Değildir herhalde. Yani kabartılıyor. Zaten bu istihdam meselesi her zaman olduğundan çok daha büyük gösteriliyor. Evet. Bununla da kalmayıp bir de altın madeni meselesi Tabii. var ki çok çok evet, önemli bir şey. Teşvik verilen ayrıca önemli, hı hı. sorunlu bir sektör. Evet. Evet. Bu da 162 milyon liralık sabit yatırım taahhütünde bulunulmuş buna. Biliyorsunuz altın madenciliğinde çeşitli kimyasallar kullanılıyor. İşte arsenik olabilir, kurşun olabilir, civa olabilir, siyanür olabilir. Bu maddelerin gerçekten hani hem su kaynaklarına hem toprağı hem de çevresinde yaşayan canlılara... ...insanlarda dahil olmak üzere çok olumsuz etkileri var. Bir tane veri var elimizde. Dünyada yılda 180 milyon ton su... Madencilik faaliyetleri sonucunda kirletiliyormuş Her ne kadar bu Madene ve tesise göre değilse de e, Altıncılıkta bir kilo altın Çıkarılması için 500 tona yakın su Kullanılıyor bu miktarı biz bir hesapladık Bir insanın 28 senelik insani kullanımına Eşit yani su insanın kullanımı su kullanımına eşit. eşit bir miktar çok büyük bir şey Evet. Şimdi e, yine Başa dönecek olursak Taner Yıldız dedi ki e, Sınırlan koruma altındaki alanları e, azaltın, önünü Hı -hı. açın. E, daha fazla e, milli park, daha fazla sulak alan korunması kararlarını e, hayata geçirmeyin. Hatta evet. azaltın dedi. Daha fazla hes yapalım, daha fazla baraj yapalım dedi. Teşvik ee, de verdi, ekonomide verdi ve bunların hepsini de işte e, şey kamu yararı adına yap, Hı -hı. yapıyor güya. Ama bir e, kuraklık var. Hı -hı. Yani e, yapılan Var olan heserden yeterli enerji üretilemiyor, Potansiyeli yüzde yüz kullanılamıyor. Yenileri nasıl ni kullanıyor? niye yaptırıyorsunuz? <gülüyor> İkincisi yine kuraklık var başlığı altında su varlıklarını korumak gerekirken nasıl altın madenciliğine isim Hı -hı. veriyorsunuz? Suyu kirleten önemli bir unsur. Yani evet, şeye göre kömüre göre falan mesela kat be kat daha fazla kirleten bir sektör. Evet. Hı -hı. Bir, kere, bir şey daha söyleyin. Bu yatırımlarla ilgili bir e, teşvik alan yatırım daha var. O da e, 240 wattlık. Hı hı. E, 240 watt diye özellikle söylemek istiyorum. Küçük bir yatırım. Küçük bir yatırım güneş enerjisine verilmiş. Evet sadece bir tanesi bu. Bir mu? tane. Başka bir şey yok. Hı hı. Evet HES'ler. En fazla HES'lere veriliyor. Nitekim o HES'lerden bir tanesi de Tarsus'ta yapılmak isteniyor. Boğaz Pınar'da. Şimdi burada da ilginç olan... Burada bir skandal olduğu için bunu gündeme alalım <gülüyor> dedik. Geçen haftanın haberi. Şimdi burada Boğazpınar'da yapılmak istenen HES projesinin şirket ortağı Kadir Canlı Tarsus Belediye Meclisi'nde çevre komisyonuna seçilmiş. Böyle bir şey olmuş. Yerel seçimlerin ardından geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplandı. Tarsus Belediye Meclisi komisyon ve komisyonunu oluşturdu ve... Burada skandal bir karara imza atıldı. Tarsus'a bağlı bu Boğazpınar Köyü'nde Çamlı Yaylı Enerji Elektrik tarafından kurulması planlanan bir HES. Ve bu HES şirket ortaklarından Kadir Canlı da oy birliğiyle Çevre Komisyonu üyeliğine seçildi. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Hepsi oy birliğiyle seçiyorlar. Belediye meclisinde 19 tane MHP'den, 12 tane CHP'den ve 6 tane de AKP'den meclis üyesi var. Bu evet. enteresan bir durum. Evet şimdi bu e, Boğazpınar Köyü'nü aslında e, bilin, biliniyor. Neden biliniyor? Çünkü e, geçtiğimiz Ağustos ayında bir festival yapılmıştı e, Boğazpınar Köyü'nde. İşte e, kurulmak istenen HES'e karşı e, bölge halkı toplanmış bir festival. ...festival düzenlemişti. O hmm. festival sırasında hatırlarsanız... E, ...HES yapma boşuna yıkacağız başına e, diye bir şarkı söylemişti küçük çocuklar. E, ondan sonra e, o çocukların da hakkında dava açıldı. E, Köylülerre hakaret ve tehdit davaları açıldı. Yani HES meselesi bu bölgede e, biliniyor. Buna karşı hmm. mücadele ediliyor. Uzun bir zamandan beri... Ve yeni bir e, yerel seçim gerçekleşti ee, o bölgede Hı. de yani. Ve e, eminiz ki e, az önce Akgün'ün de söylediği işte e, Tarsus Belediye Meclisi'ni oluşturan e, partidekiler de bu şeylerin protestolarının içerisinde yer almışlardır, katılmışlardır. Ama... Seçimden önce. Seçimden önce. <gülüyor> günün sonunda... E, Oy birliğiyle, oy birliğiyle e, yani. HES şirketi ortağını Çevre komisyonu başkanı olarak seçmişler. Evet. Şimdi bu e, oy birliğiyle seçilen Arkadaşın e, Komisyonda HES kararına itiraz etmesini Karşı durmasını Beklemek mümkün değil evet. e, Aynı zamanda Buradaki mücadeleye katılanlardan Birisinin bir açıklaması var Bu e, Kararda oyu bulunan herkes önce vicdanına sonra da köylümüze tarih önünde hesap verecektir diyor. Hı hı. Evet bu hesapları bir an önce <gülüyor> kapatmak gerekir herhalde diyelim. Evet. Vaktimiz varsa evet, evet. bir miktar daha varmış. 3 i̇şte dakikamız var hangisiyle devam edebiliriz? Senoz Vadisi'yle evet. ilgili bir haber yine vardı geçtiğimiz haftalarda. Hı. Uzun bir tarihi var. Senoz'da Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Senoz Vadisi'nde yapılmak istenen e, HES Hı. projesini, Kayalar HES projesinin başına gelmedik kalmadı neredeyse. Sürekli olarak e, dava açıldı. İşte insanlar e, davalar açtılar. Hepsini kazandılar. Bu hı hı. davaları kazanmalarına rağmen e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yine çet olumlu kararı çıktı. Evet. Yani bütün hukuk ayaklar altına alınmış durumda Senos Vadisi'nde. Evet. E, artık sayamıyoruz yani Danıştay'ın yani, kararı 12 var. 12 ayrı dava kazanmışlar evet. 2007'den bu yana. Ee, Ama değişen bir şey yok maalesef. Su kullanım hakkı anlaşması iptal edildi. Enerji üretim lisansı iptal edildi. Buna rağmen e, çevre e, olumlu şeyi verilmiş, raporu verilmiş. Evet sadece... Mücadele Heslerle... devam edecek. Hı hı, mücadele devam edecek. Sadece HES'lerle de bitmiyor tabii. Su deyince aklımıza enerji geliyor. Enerji deyince de Türkiye'de termik santralinden bahsetmemek mümkün değil. Ee, Geçtiğimiz hafta yine bir termik santrali protestosu vardı Şırnak'ta. Silopi'deki termik santralin yanına bu sefer merkezde bir yenisinin daha yapılması e, tane planlanıyor. Var. Zaten üç tane var. Bir tane kurulma, kurulma aşamasında, aşamasında iki tane de projesi geçmiş. Hı hı. Evet bu protesto edildi. Ee, Diyarbakır'da aynı zamanda Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Van'da olmak üzere altı ayrı merkezde protesto edildi bu termik santral kararı. ...son evet. bir protesto... Evet. <gülüyor> e, ...o da... E, ...nükleerle ilgili olsun... E, ...biliyorsunuz e, 26 Nisan... ...Cernobil... E, e, ...felaketinin yıl dönümü... ...her yıl e, dünyada... ...bu felaketin e, anması... ...gerçekleştirilir ve bir daha böyle bir... ...felaket yaşlaşanmaması için... nüklere hayır sesleri yükselir... ...dünyanın dört bir tarafından... E, ...bu yıl... E, Çernobil faciasını... ...Sinop'ta e, hayır dendi nokta denmesinin nedeni ise ince burunda bir e, nükleer santral yapılma e, planlı olması. E, bunda da nükleer santrallerde de su kullanımı yoğun bir biçimde gerçekleşiyor. Bu anlamıyla bu enerjiye de karşı olmak hepimizin boynunun borcu diyelim ve bu haftayı da bitirelim. <gülüyor> evet bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.